bilgileri ve icatları. 1209 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlab, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi, 1279 yılına ait bir gök küresi, ilk buzullar, en gelişmiş güneş saatleri, çağının en gelişmiş askeri topları, ilk tüfekler ve 14. yüzyılda yapılmış ilk tanklar.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 Yeni bir haftada yeni bir İslam bilginleri ve icatları programımıza daha başlarken Radyonuz akre FM frekanslarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Gemiciler için olmazsa olmaz deniz olaylarından ve buna bağlı hesaplamalardan biri olan ayrıca önemli bir enerji kaynağı da sayılan gelgit olayı her zaman insanların ilgisini üzerine toplamıştır. Bir günde belirli saatlerde yeryüzündeki suların ardı ardına alçalma ve yükselmesi olayına gelgit olayı denir. 19. yüzyıl sonunda İngiliz bilgini Lord Kelvin ile Fransız bilgini Henry Poynter Gelgitleri önceden bilmeye yarayan ve denizciler için çok faydalı cetvellerin hazırlanmasına imkan sağlayan hesaplamalar yaptılar. Bugün hemen her büyük ülkede kıyıların önemli her noktasındaki yerel genlik kat sayılarını ve başlıca dalgaların her birine uygulanacak devirlerini deneysel olarak bulan bir hidrografya servisi vardır. Yılın her günü için bu noktalardaki gelgit tahminleri yapılır ve Lord Kelvin'in gelgit tahmini aletiyle hesaplar tamamlanır. Gerçekten de gelgit, gemiciler için büyük kolaylıklar sağlar. Çünkü gemilerin sığ hariçlere ve limanlara girmesini ve çıkmasını kolaylaştırır. Ama çoğu zaman sular alçaldığında gemiler dibe oturmasın diye tesviye havuzları yapmak da gerekmektedir. Gelgit hareketleri mavi kömür diye de isimlendirilen küçümsenmeyecek bir enerji kaynağıdır. Orta çağda bile gelgit değirmenleri vardı. Haliçlere yapılacak hidrolik santraller elektrik üretecek türbinleri çalıştırmak üzere suyun gücünden yararlanarak bu enerjiyi kullanabilir. Ama böyle santraller yapmakta henüz tereddütler bulunmakta zira bu santraller çok pahalıya mal olmaktadır. Bugün için dünyadaki bu tip tek santral Bretey'nde bulunan Rheinz gelgit elektrik fabrikasıdır. Gelgit olayının oluşması ayın çekim kuvveti ile alakalıdır. Bu çekim kuvveti ay dünya çevresine dolanırken değişik bölgeleri etkiler ve uzaklığa göre değişir. Ay dünyadan uzaklaşırsa çekim kuvveti azalır, yakınlaştıkça çekim kuvveti de artar. Gelgit olayı okyanusları daha çok etkiler. Ay küre etrafında dönerken kürenin bir yüzü Ay'a daima daha yakındır. Bu durumda Ay'a yakın yerdeki sular Ay tarafından kendine doğru çekilirler. Bu arada kabaran suların arkasında bulunan boşlukları yanlardan gelen sular doldurur. Böylece dünyanın Ay'a bakan yüzeyinde sular yükselirken diğer yerlerde de alçalmaya başlar. Bu yükselme ve alçalma birbirini devamlı izler. Güneş de gelgit olayına etki eder. Ay, dünya ile güneş arasındayken bu etki az, hepsi bir doğrultudayken çok olur. Gelgit olayı ilk ve ikinci dördün evrelerinde en düşük, yeni ay ve dolunay devrelerinde en büyük değeri alır. Bir yerde sular kabarırken, ay o yer için gökyüzünün en yüksek noktasındadır. Gelgit olayı iki sınıfta toplanır. Bunlardan büyük gelgit denilenlerde Ay'la Güneş'in çekim güçleri birbirine eklenerek harekette etkili olur. Küçük gelgit denilen cinste ise bu iki etki birbirine ters düşerek harekette etkili olur. Bu gelgitler sonucu deniz çekildiğinde kumsallarda belirgin dalga izleri kalır. Değerli dinleyenler, Gelgit hadisesinin meydana geldiği kıyı şeridinde yaşam bu olaydan elbette ki etkilenmektedir. Bu alanda kalıp da normalde deniz suyu içinde olan hayvanlar ve bitkiler, hayatta kalabilmek için bazı özel nitelikler taşımak zorundadır. Günde iki kere çekilme vuku bulduğunda, su dışında ve güneşte kaldıkları için bu canlılar kurumaya karşı dirençli olmalı ve büyük sıcaklık farklarına dayanabilmelidir. Sular çekildiği zamanlarda yağması muhtemel yağmur ihtimaline karşı tatlı sudan etkilenmemeleri ve nihayet dalgaların yıkıcı gücüne karşı da dirençli olmaları gerekir. Gelgit olayı Manş Denizi'nin ve Atlas Okyanusu'nun sığ kıyılarında kolayca gözlenebilir. Deniz kıyı yönünde ilerler, kumsalı örterek bir süre öyle durur, sonra açıklara doğru çekilerek daha önce kaplamış olduğu yüzeyi yeniden açıkta bırakır. Kabarmayla alçalma arasındaki yüzey farkına yükselme denir. Bu hareket okyanusların çoğunda 24 saatte iki defa yarım günlük gelgit tekrarlanır. Buna karşılık yeryüzünün birçok bölgesinde ancak bir defa günlük gelgit olur. Yılın bazı mevsimlerinde kıyının belirli noktalarında çok genişlik kazanır. Buna örnek olarak Mont-Saint-Michel körfezindeki 15 metrelik ve Kanada'da Fundi körfezindeki 19 metrelik genişlikleri gösterebiliriz. Bu olay hakkında ilk yeterli açıklama ancak 17. yüzyılda ve İngiliz bilgini Isaac Newton tarafından yapılabilmiştir. Bu bilginin çalışmaları sonucu yaptığı açıklamalara göre gelgit olayı gök cisimlerinin etkisiyle meydana gelmektedir. Hadisede asıl etken gök cisimlerinin çekim gücüdür ve gök cismi ne kadar büyük ve dünyaya ne kadar yakın olursa çekim gücü de o kadar güçlü olur. Efendim gelgit olayını anlatmaya devam edeceğiz ama dilerseniz önce güzel bir eser dinleyelim. Akra, akra her akra, zaman canlı, akra, akra, her zaman beyaz bir dalga. Radyonuz Akra FM frekanslarında İslam Bilginleri ve icatları programında kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz efendim. Gelgit olayındaki sürtünmelerden dolayı, yerkürenin kendi etrafındaki dönme hızı azalır. Böylece günler yavaş yavaş uzar. Gelgit olayındaki sürtünme, dünyanın dönme hızında yavaşlamaya neden olurken, ayın da her yıl dünyadan 12.7 cm uzaklaşmasına neden olur. Gezegenlerle güneşin etkisi önemsiz olmamakla birlikte, bu konuda başlıca rol, yakınlığı dolayısıyla aydadır. Herhangi bir yerdeki gelgit olayı her gün aynı saatte olmaz. Bir önceki günden 50 dakika daha geç oluşur. Nedeni ise dünya ile ayın aynı yönde dönmesidir. Böylece gelgit vaktinde her gün görülen 50 dakikalık sapmanın nedeni de anlaşılır. Çünkü ay dönme hızından dolayı dünyaya göre her 24 saat 50 dakikada bir aynı duruma gelir. Ay ve güneşin çekim etkisi birbirine eklendiği zaman büyük gelgitler bu iki etki birbirine karşıt olduğu zamansa küçük gelgitler oluşur. Gelgit olayının meydana gelmesi için deniz yüzeyinin yeterince büyük olması gerekir yoksa çekim gücü önemsiz kalır. Sözgelimi Akdeniz'de suların hareketi ancak 20-30 cm içerisinde kalır. Ayrıca kıyı çizgileri de gelgitlerin genişliğini etkiler. Körfezlerde ve halıçlarda gelgitler daha belirli olur. Nevta'nın yaptığı çalışmalar sonucu ortaya attığı yorumda tamamen yeterli sayılmamakta, özellikle Büyük Okyanus ve Hint Okyanusunun bazı kıyılarında günlük gelgitlerden için suların 24 saatte ancak bir defa kabarıp bir defa alçaldığını açıklayamaz. Bazı yerlerde gelgit yüksekliği 1 metreyi aşar. Oysa bütün gök cisimlerinin gücü birleşse bile bir metreye aşkın bir gelgit meydana getirmemesi gerekir. Aslında gelgit olayı çok karmaşık, belki hala nedenleriyle fayda ve zararları tam anlaşılamamış ilahi bir olaydır. Ancak görünen o ki gök cisimleri ardarda arda düzgün itimlerin bir salıncağa gittikçe daha yukarılara çıkardığı gibi ardışık bir çekim gücüyle bu olayın oluşumunu sağlamaktadır. Değerli dinleyenler denizlerde meydana gelen gergit olayının açıklamalarının her ne kadar ilk defa 17. yüzyılda İngiliz bilgin Isaac Newton tarafından yapıldığı ise de daha 10. yüzyılda Müslüman bir bilgin tarafından gergit olayı açıklanmış ve izah edilmişti. Bugün işte bu bilginimizi Ebu Maşer'i tanımaya çalışacağız efendim. Ebu Maşer el-Berhi Bağdat'ta yetişen, 10. yüzyılın önde gelen Müslüman astronomi ve astroloji alimidir. Med ve cezir olayını izahlarıyla tanınır. Asıl adı Cafer bin Muhammed bin, Ömer el-Berhi'dir. Hicri 20. Safer 171, Miladi 10 Ağustos 787 tarihinde Berhte doğmuştur. İlk öğrenimini burada yapar. 813-833 yılları arasında hüküm süren Memun döneminde Bağdat'a giderek 47 yaşına kadar hadis ilmiyle meşgul olur. Ve hadis ilminde büyük alimler arasında yer alır. Bunun yanı sıra İran tarihi Horosan'da konuşulan yerli diller ve Hint kültürü üzerinde araştırmalar yapar. İbnü'n Nedim'in eserlerinde ve başka bazı klasik kaynakların bildirdiğine göre, akli ilimleri uğraşanları eleştiren filozof Yakup bin İshak Elkindi'nin aleyhinde bulunan ve halka da bu yönde kışkırtan Ebu Maşer, Kindî'nin zekice hazırladığı bir plan sonucunda matematikle ilgilenmeye başlamış, sonra da kendisini şöhrete kavuşturan astronomi ve astrolojiye merak sarmıştır. Böylece Kindî de onun eleştirilerine hedef olmaktan kurtulmuştur. Başka bir rivayete göre ise hacca gitmek üzere Horasan'dan ayrılan Ebu Maşer seyahati esnasında Bağdat'ın yakınındaki Kerker'de Ali bin Yahya el-Müneccim'in kütüphanesini görünce astronomiye merak sarmış ve hacca gitmekten vazgeçerek Abbasi halifesi Mutemid Allah'ın kardeşi ve ikinci veliahtı muvaffakın hizmetine girmiş sonunda çağının en büyük astronomi ve astroloji alimi olmuştur. Hangi şekilde olursa olsun netice itibariyle Ebu Maşer ilim öğrenme yolunda bıkmadan yorulmadan çalışmalarını sürdürmüş ve hırsı sayesinde devrinin en büyük astronom ve astrologları arasına girmeyi başararak isminin bu yüzyılda bile anılmasına sebep olacak başarılara imza atmıştır. Latin dünyasının Albumasar ve Bizanslıların Apomasar adıyla tanıdıkları Ebu Maşer, kendiden başka Sint bin Ali ile Battani gibi o dönemin ünlü bilgin ve astronomlarıyla da yakın ilişki içindeydi. Hatta Sint bin Ali, El-Medhalül Kebir adlı eserini ona armağan olarak verdiği halde, Ebu Maşer'in bunu kendine mal ettiği yolunda bazı görüşler de mevcuttur. Bu iddialara göre, 47 yaşından sonra astronomi öğrenen bir kimsenin bu hacimde ve böylesine önemli bir eser yazması kolay bir iş değildir. Bazı kaynaklar onu astronomi ve astroloji alanında İslam milletlerinin en alimi ayrıca İran'ın ve diğer milletlerin tarihini en iyi bilen biri olarak niteliyorsa da siyasi tarihten çok kültür tarihiyle ilgilenmiştir. Medcezir olayını ilk defa keşfeden Ebu Maşer, bunun mahiyetini ve ayla olan münasebetini açıkladı. Bu bilgiler daha sonra Avrupa ilim çevrelerine intikal etti. İlim tarihi araştırmacılarından Filip Hiti, gelgit olayının prensip ve kanunlarını Avrupa'ya öğreten, bu alandaki teoriyi ilk defa ortaya atan Ebu Maşer'dir demektedir. Akra, akra diyor, diyor. RFM Tüm sesler onda güzel Değerli dinleyene Radyonuz Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programımızda eser arasından önce tanımaya çalıştığımız bilginimiz Ebu Maşer'i anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ebu Maşer ayrıca enlem derecelerinin uzunlukları hakkında da fikirler ileri sürmüştür. Onun gerek metcizlerle ilgili... Gerekse enlem derecelerini hesaplama konusundaki açıklamaları, kendi adıyla anılan meşhur hesaplama metodu asırlar boyunca astronomik coğrafyada Avrupa'ya yol gösterici ve temel müracaat noktası olmuştur. İlk ve ortaçağ bilim ve düşüncesinde hakim olan genel anlayışa göre ayüstü alemi her bakımdan altı alemini sürekli olarak etkilemektedir. Bu ülkeden hareket eden Ebu Maşer, astronomi müspet verilerine dayanarak astrolojiyi temellendirmeye çalışmıştır. Ona göre zamanı belirleyen ve mevsimlerin meydana gelmesini sağlayan yıldızlar, elbette ki her şahsın ahlak, karakter ve psikolojik yapısı üzerinde de etkili olacaktır. Büyük Alem Battani ile aynı zamanda yaşamış olan Ebu Maşer'in eserleri Avrupa'da astronomi ve matematik ilimlerinin gelişmesinde derin etkiler bırakmış, orta çağdan modern çağın başlarına kadar astrolojiye inanan veya inanmayan herkes için başlıca kaynak olmuştur. Saralı olduğu ve Dolunay zamanı sarasının tuttuğu rivayet edilen Ebu Maşer, Hicri 28 Ramazan 272, Miladi 8 Mart 886 tarihinde 100 yaşlarındayken, Vasıt şehrinde vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Ebu Maşer'in kaleme aldığı eserlerin listesi İbnün Nedim ve i̇bn Kıtfi tarafından zikredilmekte, bunlardan birincisinde 35, ikincisinde 38 eser ismi yer almaktadır. Bazı kimseler onun ilerlemiş yaşlarında astronomi ve astroloji ile ilgilenmeye başlamasını sebep göstererek, o yaştan sonra bu kadar çok ve mükemmel eser vermesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla eserlerinden bir kısmının intihal olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bugünkü modern araştırmalar da bu iddiada gerçek payı bulunduğunu kabul etmektedir. Buna rağmen Ebu Maşer'in eserlerini şu şekilde sıralamak mümkündür. 1 El Kebir ila ilmi ahkamin nucum Birçok nüshası bulunan eser 8 makale halinde düzenlenmiştir. Bu makalelerde sırasıyla astrolojinin filozofik ve tarihi gerekçesi, sabit yıldızlarda burçların sayıları ve özellikleri, 7 gezegenin ve bilhassa güneşle ayın yeryüzüne olan etkileri, gezegenlerin astrolojik karakterleri ve burçlarla gökyüzünün diğer kısımlarına olan tesirleri, burçların birbirleriyle ve insanlarla olan ilişkileri, burçlarla iklimler arasındaki münasebet, gezegenlerin güçleri ve aralarındaki bağıntılar, astroloji ile ilgili temel tarihi bilgiler konu edilmiştir. Johannes Hispalensis 1133 yılında kitabın tamamını, Hermansus Secundus'a 1140'ta eseri özet halinde latinceye çevirdiler. Bu ikinci çeviri 1485-1515 yılları arasında 7 defa basıldı. Kitap ayrıca 13. yüzyılda İbranice'ye, 14. yüzyılda Almanca'ya ve İngilizce'ye çevrildi. Bu eserin Hristiyan dünyasında büyük bir etki yaptığı bilinmektedir. Kitabın, astrolojinin ana hatlarıyla gelgit olayının bir açıklamasını içerdiği, ve Orta Çağ Avrupasının denizlerin alçalıp yükselmesi kanunlarını bu eserden öğrendiği kabul edilmektedir. Ancak bu açıklamalarda gözlemlere dayanan gerçek bilgilerin yanında garip yorumlar da yer almaktadır. Profesör Fuat Sezgin 1985 yılında eserin Süleymaniye Kütüphanesindeki nüshasını tıpkı basım olarak yayınlamıştır. 2. Elmedhalüs Sagir Elmedhalül Kebir'den sonra yazılan ve 13. yüzyılda latinceye çevrilen eser 7 fasıl üzerine tertip edilmiştir. Bunlar burçların mahiyeti ve işaretleri, gezegenlerin tek başlarına ve güneşe nispetle konumları, gezegenlerin 25 konumu, gezegenlerin güçleri ve iyilikleri, gezegenlerin karakterleri ve işaretleri, tarih, gezegenlerin yükselişleri hakkındadır. 3. Kitabül Kranat, 8 makale halinde düzenlenmiş olup 869 veya 883'ten sonra yazıldığı sanılmaktadır. İbnün Nedim bu çalışmasının İbnül Bayzar için kaleme alındığını belirtir. Eser Johannes Hispanensis tarafından Latinceye çevrilmiş ve bu çeviri 1489'da Augsburg'ta, 1515'te de Venedik'te olmak üzere iki defa basılmıştır. Önceki kitabın özeti olan eser, ay veya gün olarak bir yılın astrolojik karakteri ile ilgili kısa bir çalışmadır. Johannes Hispanensis tarafından Latince'ye çevrilerek bu çeviride 1488-1489 ve 1495 yıllarında Augsburg'ta, 1488 ve 1506 yıllarında da Venedik'te olmak üzere 5 ayrı kere yayınlanmıştır. Altı kitabı aslılı usul bu eser 899 yılında vefat etmiş olan Ebul Ambes Es-Saymeri'ye atfedilmektedir. Eser birçok tanınmış halinden aktarılan geniş bilgileri içerir ve özellikle ikinci kısmı da daha değerlidir. Değerli dostlar Ebu Maşer'in bunların dışında birçok eseri bulunmaktadır. Burada adını verdiğimiz eserlerinden başka daha pek çok eseri mevcuttur. Şimdi dilerseniz programımıza kısa bir ara verelim. Oldun beklerken, beklenirken ufuktan gelmeyen gemi taşla kuşla kardeş oldun beklerken. Gece içinden Sabırla Tevekkül Dokunur Durur Sevda Bestelenir Gece İçinden Eşkıyadan Sahabet Çıkaran Yangın Dertleri Yok Ettim Senin Derdinden Eşkıyadan Sahabet Çıkaran Yangın Dertleri Yok Ettim senin de ardından koşarken bolsun gece geline geçen kızıl deden ardından koşarken bolsun Sis hiçret kardeşliğinden yüzünden dir bu yüzlerde karanlık Haber siz hiçret W W tüm dünyada 24 saat sizin. Tüm dünyada 24 saat sizin. Değerli İslam bilginleri ve icatları programı devam ediyor. Birçok bilgin gibi Ebu Mansur'un da uğraştığı astroloji, gök cisimlerinin yer olayları üzerindeki tesirine inanan ve bu tesire dayanarak insanların geleceğini önceden haber vermeye çalışan sanata verilen isimdir. Hükmi, tabi ve küresel astroloji olarak üç kısımda incelenir. Hükmi astroloji insanların geleceği ile ilgili kehanetlerde bulunur. Tabii astroloji yıldızların yeryüzündeki cisimler üzerindeki etkisi üzerinde durur. Küresel astroloji ise hiçbir fayda gütmeden yıldızları ilim açısından inceler. Astroloji ile uğraşanlara astrolog veya müneccim denir. İlmin eski adı ise ilmin hücumdur. Yani yıldızlar ilmi demektir. Bu sahte ilim bugün yıldız falcılığı şeklinde halen devam etmektedir. Eskiden müneccimler yıldızlara, burçlara bakarak hastalıklar, depremler, felaketler, intiharlar, hatta çıkış ve inişler hakkında hükümler verirlerdi. Acaba astroloji nasıl ortaya çıkmış, gelişmiş ve İslam dünyasına hangi yollarla girmiş ve nasıl karşılanmıştı? Değerli dinleyenler, Mezopotamya'da başlayan eski Yunan ve Bizans'ta kabul gören ve bir göz boyama sanatı olan astroloji ilk defa İslam dünyasına İranlı nevbatla girdi. Halife Mansur'un sarayında müneccimliğe başlayan Nevbat, maşallahla bir olarak hükümet merkezinin Bağdat olarak seçilmesinde rol oynadı. Yahya bin Ebu Mansur'da müneccimlerdendi. Musa'nın oğullarının eğitimini üstlendiği halde onlar üzerinde etkili olamadı. Hint, Babil ve Keldani'lerden müneccimlikle ilgili bilgileri toplayan İranlılar bunları İslam dünyasına aktardılar. Zaman zaman hükümdarlarca değer kazanan astroloji başlangıçta astronomiye bile gölge düşürdü. Bir kısım hükümdar ve halkın itibarını kazanan astroloji astrologların falcılığa kayan düşüncelerinden dolayı değerini kaybetmeye başladı. Batıda hüküm çıkarma ve fal tarzında kullanılırken, İslam dünyasında daha çok astronomiyi geliştirici rol oynadı. Küresel astroloji diyebileceğimiz bu ilim, ilmi ahkamin nucum yani yıldızlardan hüküm çıkarma ilmi adıyla anıldı. İslam dünyası daha çok astronomiye yöneldi. Çünkü gökyüzünü incelemek bir emir olarak düşünülmüştü. Böylece marifetullah'ta mesafe alınacak, Allah'ın büyüklüğü daha iyi kavranacaktı. Yıldızları gerçekçi bir gözle inceleyen bilginin gözünde elbette ki saçma sapan düşüncelerin yeri olamazdı. Bu sözde ilim Hristiyanlık dünyasında olduğu kadar İslam dünyasında itibar görmedi. İtibar görmemişti çünkü İslam astrolojiyi reddetmişti. Yıldızların ne insanlarda ve ne de yeryüzündeki olaylar üzerinde tesiri olduğu söylenebilirdi. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem bu yanlış ve batıl inanışı kötünden kesip atmış, Yıldızların insanların hayatıyla hiçbir ilgisi olmadığını bildirmişti. Yıldızlara tapıcılığın İslam'da yer bulması ise imkansız bir şeydi. İslam'da ancak Allah'a ibadet edilir. Yıldızlara tapıp onlardan yardım bekleme, onlara bakarak gelecekle ilgili hüküm çıkarma ve onların olaylar üzerinde etkili olduğunu söylemenin hiçbir hükmü yoktur. Bu yola başvuran müneccimlerin de küçük düşmesi tabiydi. Müneccimler sadece halkın gözünden düşmemiş, ilim adamlarının da şimşeklerini üzerlerine çekmişler, İbn-i Sina'nın yıldız falcılığının yasaklanması için hükümdarlara müracaatta bulunmasına neden olmuşlardır. Bundan başka biruni de, müneccimlerin astronom ve matematikçilere karşı şüphe uyandırdıklarını ve ilmi öğrenimi gözden düşünmeye kalktıklarını söyledi. Bütün bunlara rağmen astroloji, kimya ilminin gelişmesinde rol oynadığı gibi, astronomi ilminin inkişafında da yardımcı oldu. Çünkü astroloji, sadece yıldızlara bakarak kuru bir tahmin yürütmekten ibaret değildi. İşin garibi, bu yanlış elimde kullanılan metotlar tamamen ilmiydi. Matematik ve astronomik hesap metotları, küresel trigonometri gibi ilmi yollara dayanıyordu. Yorumlar yapabilmek için bazı yer ve şehirlerin enlem ve boylamları, bulundukları yerler bilinmeliydi. Bunun için de düzgün ve sistemli astronomik gözlemlere ihtiyaç vardı. Yanlış hedefe, hak vasıtasıyla gidilmekteydi. Bu durumda ister istemez astronominin gelişmesi neticesini ortaya çıkardı. Astronominin batıya geçişi ise güç olmadı. Başlangıçta kilise karşı çıkmasına rağmen halk buna çok ilgi gösterdi. Astronomi bile astrolojiye dayanmaya ihtiyaç hissetti. Din adamları mukaddes kitaplarının işaretlerine dayanarak yıldızların tesirine inanıyor fakat bu tesirin insanlarla değil bitki ve hayvanların gelişmesiyle ilgili olduğunu ileri sürüyordu. İnsan üzerinde ancak Allah tesirli olabilirdi. Fakat kilise mensupları bunu sürdürmede pek başarılı olamadılar. Sonradan gösterdikleri mütereddit tutum, müneccimliğin rağbet bulmasını sağladı. Kralların, zamanla da papaların müneccimliğin esiri haline geldiği görülmekte, 10. Leon'un Roma Üniversitesi'nde bir müneccimlik kürsüsü kurduğuna şahit olunmaktadır. Hatta öyle oldu ki, müneccimler, kralların taç giyme günlerini tespit edecek kadar söz sahibi oldular. Zamanla astroloji ortaçağ Avrupası'nın en çok rağbet ettiği konular arasında yer aldı ve astronomi ile astroloji uzun müddet ikiz kardeş gibi iç içe görüldü. Bugün pratikte astrolojinin önemi olmamakla beraber yıldız falcılığı şeklinde maalesef hala gündemdedir. Oysa bilindiği gibi İslam dininde falın her türlüsü yasaklanmıştır. Değerli dostlar bugünkü programımızı sonlandırmadan önce bir yıldız falcısının sonu isimli bir kıssayı sizlerle paylaşalım istiyoruz. Bir yıldız falcısı Harun Reşit hakkında yakında öleceksin hükmünü vermişti. Bu bir faldı, yıldız falıydı ama Harun Reşit'i ister istemez etkilemişti. Harun Reşit korkuya kapıldı. Ya falcının dediği çıkarsa? Korku ve telaşını sadrazamı Bermeki'ye açtı. Vermeki, ''Yıldız falına inanmayın padişahım.'' dedi. ''Çünkü falınıza bakan Yahudi size yalan söylüyor. İster misiniz bunu size ispat edeyim?'' ''Tabii.'' dedi Harun Reşit. Vermeki Yahudi'yi çağırdı. ''Halifenin kısa bir süre sonra öleceğinden emin misiniz?'' diye sordu. ''Evet.'' dedi Yahudi. Peki yıldız falına göre sen ne kadar yaşayacaksın diye sorunca Yahudi kendi falına da baktı. Ben daha çok yaşayacağım deyince sadrazam bir cellat getirtti ve Yahudi'nin boynunun vurulmasına emretti. Daha çok yaşayacağını söyleyen falcı oracıkta öldü. Vermeki Harun reşide yöneldi ve şöyle dedi. Görüyorsunuz ya halifem eğer bu adamın dediği doğru olsaydı kendisi ölmezdi. Kendi ömrünü doğru olarak tespit edemeyen bu Yahudi, sizin ne kadar yaşayacağınızı nereden bilebilir? Demek ki yıldız falı yalandır, korku ve telaşa kapılmanıza mahal yoktur. Değerli dostlar, yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında buluşana kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.